Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil Kardeşlerim Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları ağır imtihanlardan geçiyorlardı. Üç yıllık boykot, insanlık tarihinde az görülür boyutlarda acılı bir olaydı. Onun arkasından hüzün yılı geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki büyük desteğini kaybediyordu. Tam bir hüzün mevsimi oluşuyordu. Peygamber Efendimiz korumasız kalmıştı. Müşriklerin önü açılmıştı, set yıkılmış gibiydi. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha rahat saldırabiliyorlardı. Rahmet elçisi bir çıkış şularıyordu. Taife gidiyordu. Umut yüklü duygularla Taif'e gidiyordu Ama Taif'te umduğunu bulamıyordu Ve hatta Mekke'den daha kötü karşılanıyordu Taşlanmak suretiyle Taif'ten sürgün ediliyordu Müminler Rabbani bir yardım bekliyorlardı artık İyice bunalmışlardı Ağır şartlar altındaydılar Tamamen kuşatma halindeydiler Haliyle Rabbi Rahim'in yardımını umuyorlardı, bekliyorlardı. Bu süreçte ayetler nazil oluyordu. Özellikle Hud suresinin ayetleri nazil oluyordu. Bu ayetler tevhid mücadelesinin dünde ve bugünde değişmeyen esaslarını öğretiyordu. İlahi yardımın değişmeyen şartları beyan ediliyordu. Hud suresinin ayetlerinde müşriklerin bazı iddiaları ve istekleri nedeniyle Rasulullah'ın gönlünün oluşan bir sıkıntıya değiniliyordu. Müşrikler, müminlerin hallerine bakıyor, açlığın ve yoksulluğun içinde olan müminlere bakıyorlar da, alaycı bir tavır ve ifadelerle, Allah insanlar arasından bir kulunu seçecek de, sonra da bu denli mahrumiyetlere düçar edecek demeye getiriyorlar. Alay ediyorlardı, hor görüyorlardı. Onların anlayışında peygamber en rahat yaşayan, en zengin olan biri gibi algılanıyordu. Haliyle müminlerin de hayatları rahat olmalıydı, varlıklı olmalıydı. Değilse Allah'a inanmanın, Allah'a dayanmanın dünya hayatı noktasında bir anlamı yok gibiydi. Müşrikler böyle bir bakış açısı içerisindeydi. Oysa varlıklı olmak, huzurlu olmak değildi kaliteli bir hayat yaşamak değildi. Varlıklı olmamak, huzursuz olmak anlamına da gelmezdi. Hud suresinin o 15. ve 16. ayetlerinde Kim yalnız dünya hayatını ve zinetini isterse, işlerinin karşılığı olarak ona istediğini tam olarak veririz. Ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır buyuruluyor. Surenin bütünlüğünde tevhid ve şirk mücadelesi somut örneklerle anlatılıyordu. Bu hak mücadelesinin hiç değişmeyen özellikleri açıklanıyordu. Somut örnekler olarak Hazreti Nuh aleyhisselam'dan, Hazreti Hud'dan, Hazreti Salih'ten, Hazreti Lut'tan ve Hazreti Şuayb aleyhisselam'dan bahsediliyordu. Böylece Mekke müşrik toplumunda mücadele veren bir avuç müminlere yol işaretleri gösteriliyordu. Sure-i Celile'de andolsun biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Onlara ben sizin için apaçık bir uyereceğim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ben size gelecek elem verici bir gün mazabından korkuyorum dedi. Hud aleyhisselam ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ey kavmim ben peygamberliğimin gereklerine karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağış dileyin, sonra da tövbe edin ki üzerinize göğün bereketini bol bol indirsin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek hakikaten yüz çevirmeyin buyruluyor. Hazreti Salih Aleyhisselam ise "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur." O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan bağışlanma isteyin. Sonra da ona tövbe edin. Çünkü Rabbin kullarına çok yakındır. Kullarının dualarını kabul edendir buyuruyor. Hazreti Şuay peygamber de "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi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 bir bekçi değilim buyuruluyor Hud suresinin ayetleri Tevhid küfür mücadelesini örnekleriyle önümüze seriyordu Bütün peygamberlerin çağrısı hakikate dairdi Tevhide çağırıyorlardı Allah'tan gayrısını ilahlaştırmanın vahim yanlışlığını öğretiyorlardı Ayrıca insanı, toplumu adil olmaya, yanlış ilaçlardan uzak durmaya davet ediyorlardı. Peygamberlerin çağrısı temelde aynıydı. İlginçti. Peygamberlerin çağrısına tepki veren insanların tepkisi de çok benzerlik arz ediyordu. Küfrün tabiatı değişmiyordu. Küfrün yolcularının tutumları da değişmiyordu. Tam bir hak-batıl mücadelesi vardı. Peygamberlerin çağrısına karşı çıkanlar hiçbir zaman bu çağrının anlamını, mesajını anlamaya yönelmiyorlardı. Toplumdaki itibarlarını, varlıklı hallerini, soyluluk, kabilecilik gibi ögelerini öne çıkartıyor, oradan bakıyorlardı. Hakikati anlamak diye, hayatın ve ölümün hakikatini anlamak diye bir derde düşmüyorlardı. Onların itamları iddiaları şöyleydi.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 İlahlarımızı bırakacak değiliz Ve biz sana iman edecek de değiliz Tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış Demekten başka bir söz söylemeyiz buyuruluyor Hz. Salih aleyhisselama Ey Salih sen bundan önce içimizde Ümit beslenen birisiydin Şimdi babalarımızın taptıklarına Tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz Bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz buyuruluyor. Hazir Şuayb aleyhisselama, ey Şuayb! Babalarımızın taptıkları yahut mallarımız hususunda dilediğimiz yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Peygamberler ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur diyorlardı. Tüm peygamberlerin çağrısı ilahın sadece Allahu u Teala buydu ve kulluğun sadece ona yapılması gerektiğiydi. Müşrikler ise bunca ilahları bir tek ilaha mı döndürüyorsun diye hayretlerini, şaşkınlıklarını ve itirazlarını dillendiriyordu. Bir ilahın yetersiz, güçsüz olacağını iddia ediyorlardı. Müşrikler tarih boyunca peygamberlere inananların ayak takımı olduğunu, yoksul insanlar olduğunu, toplumun en alt tabakası olduğunu söylüyorlardı. Onlar o alt tabakadaki insanlarla aynı mecliste oturmaya bile tenezzül etmiyorlardı. Mekke müşrikleri de daha önceki kavimlerin öncüleri de aynı düşüncenin içindeydiler. Hz. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allahu Teala'ya aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavim! Ben onları kovarsam beni Allah'ın azabından kim kurtarır?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 Hazreti Şaib Aleyhisselam'ın dilinden ayette Ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki Allah'ın emirlerini arkanıza atıp unuttuğunuzda kavmimi dikkatinize aldınız. Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kendisini... Rezil edecek azabın, geleceği, şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında göreceksiniz. Bekleyin, ben de sizle beraber beklemekteyim Buyruluyor. Peygamberlerin hayatında, onlara iman eden müminlerin hayatında Rabbani değerleri yaşamaları ve insanlığa sunmaları arı duru bir yapı arz ediyordu. Hiçbir zaman Allah'ın dininden taviz vermiyorlardı. En ağır şartlarda bile direniyor, sabrediyorlardı. Sonra azgınlaşan kavimler helak ediliyordu. Böylece Allahu Teala mümin kullarının önünü açıyordu. Mekke müşrik toplumunda da bir avuç mümin vardı. Nice baskılar, mahrumiyetler işkenceler oluyordu. Müminler ise sabrediyorlardı. Allah yolunda düçar oldukları, Bela ve musibetlere sabırla karşılık veriyorlardı. Biliyorlardı. Sabır gösteren müminlere Allah yardım ederdi. Ayeti kerimede Allahu Teala sabredenlerle beraberdir buyruluyordu. Sabır dağın arkasını görebilmekti. Sabır Allahu Teala'ya tam güvenerek eğilip bükülmeden hak yolunda yürüyebilmekti. Bu çok zordu ama en onurlu olandı. Asıl olan Allah için yaşamaktı. Asıl olan Allah için yardan ve serden geçebilmekti. Asıl olan gerektiğinde Allah için canı feda edebilmekti. Yol O'nundu, varlık O'nundu. Gerisi hep angar yaydı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.